Oruç 24 ufukı. Her hafta pazartesi ve perşembe günleri ve 3 ay günü hızlı olmak istenir yüce Tanrı'nın aşkı için.